Kuldan İsteme Cezası Hz. Musa Aleyhisselam devrinde zalim bir vali bir müminin ihtiyacını karşıladı. Tevafuk eseri vali ve mümin aynı gün vefat etti. Halk valiyi ihtiramla defnetti. Üç gün dükkan kapatıp ağıtlar okuyarak matem tuttu. Lakin Mümin adamın cenazesi ortada kaldı. Hatta hayvanlar yüzünün etini yedi. Üç günden sonra Hazreti Musa'nın haberi oldu. Allah'a sığındı. İlahi. Senin düşmanın olan o vali çok ihtiram ve izzetle defnelildi ama dostun olan mümin kulun cenazesi yerde kaldı. Bir hayvan da yüzünün etini yedi. Bunun sırrı nedir? Allah Celle Celaluhu tarafından vahiy geldi. Ey Musa! O zalim bir müminin hacetini karşıladı. Ben de mükafatını dünyada verdim. Ahirete kalmadı. Mümine gelince benim düşmanım olan zalimden hacetini istediğinden dolayı cezasını dünyada verdim. Ahirete kalmadı.